geçen hafta neden bahsettik? Basiret. Yani Allah subhanahu wa kullarından dilediğine verdiği nur bir meleke Melek onun kalbine hakkını yapıyordu, vahy ediyordu. Basiretin tahsil olması için 5-6 tane şart saydık. Dedik ki en önemli madde hangisi? Gözü haramdan alıkoymak ki kalpte basiret nurunu arttırır. Kalpte vahyin nuru artar. insan hakkı ve batılı birbirinden ayırt etmeye başlar. Ve başka neleri buna etkenlerden saydık? Allah'tan korkma takvayı saydık. Takva neyi beraberinde getiriyordu? basireti, hakkı batılı ayırdan, ayırt etmenin yetisini kazandırıyordu. Geçen haftaki bapta bunlar geçmişti. Muaz'ın e, Yemen'e gönderilmesi hadisi geçmişti. Mesele uzun olduğu için babı, bölümü tamamlayamadık. Bu hafta bir hadis kaldı o bapta. O Ali radiyallahu anh ile alakalı olan hadis. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste, Hadis-i Halid bin Sa'd radıyallahu anh'dan geliyor. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال يوم خيبر. Hayber günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "La'atiyan narra yagadan rajulan yuhibbu Allah ve Yarın öyle birine vereceğim ki sancağı Allah ve Resulü onu seviyor, o da Allah ve Resulünü seviyor." diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Wa yaftahu Allahu ala yadayhi fabata an-nas İnsanlar geceledikleri vakit dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah onun eliyle yarın fetih nasip edecek. Onun eliyle İslam'a fetih nasip edecek. Öyle birine vereceğim ve akşam oldu gecelediler insanlar. Aralarında konuşmaya başladılar. Ey hum yu'taha kime verilecek diye konuşmaya başladılar. <gülüyor> Sabah olup artık sabahladıkları vakit ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kullum yar günü <en> atağı, <yu'tâhe> hepsi istiyordaki bana versin Rasulullah sallam. Çünkü Allah seviyor, Resulü onu seviyor, onlar da Allah varısını seviyorlar. Fakat aynı Ali ibn Abi Talib. Ali nerede dedi? Bu da Ali'nin faziletini gösteriyor. Radıyallahu anhu fakih, bu eşteki aynıhi gözlerinde problem var ya Rasulullah gözleri ağlıyor dedi ne? Ve arzini öylehi, <gülüyor> birini gönderdi, o da Ali radıyallahu anına aldı geldi o sırada. Sabah sakati aynı huada alehu tükürceğini, tükürceğini. Yalnız bu benim tükürcemi ve Peygamberin tükürcemi veya sizin tükürcüğünüz aynı değil. Bu Peygamberlere has bir şeydir. Hani bir adamın evliya olması, salih olması onun tükürceğine bereket katmaz. Peygamber salsam tükürceğini Ali'nin Bismillah deyip gözüne sürüyor, iki gözüne. Ondan sonra dua diyor. Rukkene nedir zaten ıstılahta tanım, taleb-i şifa min Allahi dua. Dua ile Allah'tan şifa talemlidir. Nebi salatam gözlerine sürüyor o gün ve ona dua ediyor. Taberaka Allam Yakum Bihiwacı. Sanki hiç ağrı yokmuş gibi ondan beri oldu hastalık. Gitti hastalık. Taberaka hurraye ona sancağı verdirdi Rasulullah salatem o gün. Wa alunfud ala Rasul. Hattaerten Ona şey verdikten sonra dedi ki devam et. Onların alanlarına inene kadar devam et. vardı. Onhum ile sonra onlar da İslam'a çağır, İslam'a davet et, savaştan önce. Waqbir hum bi majej bi alehimin hakil lahi Allah'ın onlar üzerindeki hakkını ne yap? onlara hatırlat. Nedir Allah'ın kullar üzerindeki hakkı? Tawheed ibadete ona birlemeleridir. Tawalli li an yehdi Allahu bika rjulun waqidan khairanak min hamdun Allah'ın senin elinle bir kişi hidayet etmesi sana kızıl başlı develerden daha hayırlıdır. Diyor. Hadis bu. Bu yani alimin bu bapta getirdiği, bu bölümde getirdiği son hadiste buydu. Şimdi bu hadiste birçok mesele geçti. Aleykümselam ve rahmetullah. Ya hadisten alınacak ibretler çok. Öncelikle Ömer İbnü'l Hattab pradiyallahu anhu diyor ki, bir rivayette hiçbir zaman Emirliği bu kadar sevmemiştim ve istememiştim diyor. Normalde İslam'da emirlik istemek hastalıktır, kalp hastalığıdır, e, fıskın günahkar kalbin alametidir, emirlik istemek, liderlik istemek. Ama diyor Ömer, Anhu o gün öyle istedim ki çünkü sonunda Allah Resûlün sevdiği biri olmak var ya. Yani. O yüzden o gece çok dua etmiş Ömer r.a. Allah Resûlümüze asam, ertesi sabah ona şeyi versin diye, sancı versin diye. Hayber neresiydi? Yahudilerin Medine'de kaldığı bölgeydi. Yahudiler o bölgeye niye gelmiştiler? Diyorlardı ki son peygamber buradan çıkacak. O yüzden Yahudiler o Medine bölgesinde toparlandılar. Çünkü kendi kitaplarında da Muhammed Salah çıkacağını çıkacağına dair alametler vardı. Alimlere haber veriyordu. Şimdi Hafız İbni Hacer Rahimullah diyor ki Fethül Bari'nin yazarı Bukhari Şerhi'nde bir, bir, bir, hadisin başka bir rivayetinde اِنِّ دَافِيُوا الْلِوَىٰ اِلَى رَجُلْ يُحِبُ اللّٰهُ Allah ve Resulü seven birine liva'a vereceğim. Liva. Türkler kızlara koyuyorlar bu ismi. Liva, sancak demek. Raya ile arasında fark var. Yani biri bayrak var ya, o bayrak, biri de o sancak. İkisinin farklı şeyler. Bu hadislerde geçiyor. Kıyamet günü hiçbir gölgen olmadığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sanca altında gölgenecek bir ümmetinden taife olacak. O hadiste de liwa geçer. <gülüyor> Liwa'l hamd yani o adı böyle. Liwa'da ne şey Arapça lafzı. Alimler bunu böyle açıklamışlar. Ahmed ve Tirmizi'de İbn Abbas'tan gelen hadiste de diyor ki kayne <f> rayetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Bayrağı siyahtı diyor. Ve şey ise abiyat. Sancağı ise beyazdı diyor. Yani üzerinde de La ilahe illallah yazıyordu diyor. Bu rivayette e, gene aynı şekilde Tirmizi'nin yaptığı, Tabaran'ın tahric ettiği hadisler bunlar. Üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazan siyah bir bayrak. Sancağı da beyaz olan bir bayrak. Nebi salatıdan ordusuna her zaman bu bayrağı havada tutturulmuş. Yani bu da şunu gösteriyor. İslam'ın bir tane bayrağı var. Türk bayrağı, Amerikan, Yahudi, bilmem şu bu. Bunların hiçbiri bizim şiarımız değil. Bunların hepsi putperest, müşrik toplulukların neyidir? Bayraklarıdır. İslam'ın bir tane bayrağı var. O da La İlahe İllallah Muhammed-i Resulullah. Bugün Suudi Arabistan'daki bayrağı kastetmiyorum. Onun altında kılıç var. Farkı budur. Suud, Kraliyet ailesine bağlı olduğu için La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazar. Altında da bayrak, şey var, kılıç var. Suudilerin, Arapların şeyidir, adesidir, kılıç. O yüzden farklıdır yani. Resulullah sallallahu bayrağı siyahtı. Beyaz işlemelerle La İlahe illallah Muhammedur Resulullah yazısıydı. Bu peygamberin bayrağı, bu Müslümanların bayrağı. Müslümanların bunun haricinde başka bir bayrağı mevcut değildir. Bu hadiste ne var? Rafizi ve haricilerin reddiye var. O da neden? Ali İbni Ebu Talib'in ne yapıyordu? İki taifede tekfir ediyorlardı. Diyorlardı ki o kafirdir. Kim dedi? Hariciler dediler. Hakem vakasında dediler bunlar Allah'ın indirdiği de hükmetmiyor. İki taraf da kafir oldular dediler. Hariciler onları ilk tekfir etti. Ümmet arasında ilk çıkan bidattır, ilk çıkan fitnedir. Daha sonradan Rafiziler ne dediler? Sahabenin zaten genelini tek, tekfir ettiler. Hani Ali radiyallahu anhuyu değil de. Şimdi neden rafiziler reddiyedir bu dedik? Normalde rafiziler Ali radıyallahu anh çok övüyorlar, ilahlaştırıyorlar. Şuradan reddiyedir. Şimdi Ali'nin faziletini anlatmak için diyorlar ki bak sizin kaynaklarınızda bile şu hadis var. Ali'ye peygamber sallallahu anh böyle demiş radıyallahu anhu. Ama nebi sallallahu anh Saad İbn-i Ebi Vakkas'a da bunu demiş. Sonra Abdullah ibn Selam Müslüman olan Yahudi sahabe için de demiş Allah ve Resulü seviyor. Abdullah ibn i mesela içki içen sahabe. Özür dilerim Abdullah İbni Selam değil. Abdullah İbni Himal hep içki içerek getirilirmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna. Bu sahabeyi de lanet edince başka bir sahabe diyor lanet etme o Allah ve Resulü seviyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar neyi gösteriyor? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah ve Resulü seviyor diye şehadet ettiği adamları rafiziler tekfir ediyorlar. Niye işte Ali'nin vel velayet şeyin hakkıydı halifelik Ali'nin hakkıydı. Diğerleri ona istiyan ettiler bu konuda kafir oldular diye iddialarda bulunuyorlar. Evet aynı şekilde burada bu hadiste başka bir istidlal edilen, delil çıkartılan nokta da Allah'ın sevgi sıfatıdır. Çünkü hadiste ne dedi? Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Bakın şimdi eğer biz sevgi insanın sevgisi gibi anlarsak, yani Allah'ın sevmesini insanın sevgisi gibi anlarsak kafir oluruz. Kim böyle itikat ederse kafir olur. Ama cehmiler ne yaptılar? Allah sevmez dediler. Bu nasları yalanladılar. Kafir oldular. İbnül Kayyum 350 tane alim sayıyor seleften cehmileri tekfir eden onların kafir olduğunu söyleyen 350 tane alim. Cehmiler Allah'ın isim ve sıfatlarını iptal edenler. Allah sevmez, Allah görmez, Allah işitmez ayetlerde geçiyor bunlar. Vallahu semiyon basir. Öyle değil mi? Allah işiten de görendir. Buna benzer birçok ayet var. İşte bu hadiste de cehmilere reddiye vardır niye onlar Resul, Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarını ne yaptılar? İptal ettiler. Halbuki bu hadiste de ne vardı? Bunun ispatı vardı. Allah seviyormuş. Gene başka bir e, delil bu hadisten çıkartılan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin alameti var. Niye? Yarın Allah zafer nasip edecek diyor. Ve gerçekten de Hayber Kalesi fethediliyor. Bu da hani gay gayb, galiba dair bilgileri Allah ne yapar? Cin suresi 19. ayette yanlış hatırlamıyorsam. Allah, gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onu ancak peygamberlerden dilediğine dilediği kadar. Ama bak peygamberlerden dilediğine dilediği kadar. Başka kimse gaybı bilemez. Teala'nın dilediğinden başka peygamberlerden tabii. Yani bir adamın salih, veli olması demek. O adamın haşa gaybe dair bazı bilgilerin Allah'ın ona vermesi manasına gelmez. Hızır kıssasında Kur'an'da geçen Musa Aleyhisselam Hızır'da Hızır peygamberdir onu söyleyeyim inşallah. Çünkü gayb ilmi sadece peygamberlere açılır diyor İmam Ahmed'in Müsned'indeki hadiste. Hadis sahih. Yani gayb ilmi sadece peygamberlere açılır. Hızırsa ileride işte kafir olup annesine babasına isyan edecek bir çocuğu öldürüyor. Bu gayb ile ilgili bir ilimdir. Allah ona bu ilmi açmıştır çünkü peygamberdir Hızır aleyhisselam. Evet. Burada başka ne gözüküyor? Ee, tedavi, tevekkülü bozmaz onu gösteriyor. Yani aman Ali'nin gözlerinde şikayet vardı, ağrı vardı. Yani hiç tedavi yapma, kendi haline kalsın Allah dilediği zaman kalkar demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapıyor? Sebeplere tutunuyor. Ondan sonra Allah tevekkül ediyor. Bu da tevekkülü bozmaz. Yani biz ateşimiz çıktığında ilaç alırız, bu bizim tevekkülümüzü bozmaz. Başka hastalıklarımız olduğunda ruki yaparız, kendimiz tedavi ederiz. Bunlar tevekkülü bozmaz. Neden? Sebeplere tutunuyoruz yani. Asıl var. Allah subhanahu ve Teala normalde hastalığı da veren, şifayı da veren. Ama bunlar ne? Sebep, vesile. Her biri birer vesile olduğu için Müslüman ne yapacak? Bu hadiste görüldüğü gibi, peygamberin yaptığı gibi tedavisini yapacaktır. Aynı şekilde. Evet. Ve hadisin sonunda da ne geçti? Allah'ın senin elinle bir kişiye hidayet etmesi senin kızıl başlı develere sahip olmandan daha hayırlıdır dedi. Peki neden bu hadiste kızıl başlı develer zikredildi? Bilim var mı? O çok kıymetliydi. Çok kıymetliydi. Yani ya bugünün Ferrari'si. Kızıl başlı deve çok nadir bulunan bir binek hayvanı ama çok nadir. Sadece zenginlerde var. Peki neden bunu söylüyor? Yani dünyalık meta adına insanın elde edebileceği en değerli şey. O yüzden Arap topluluğa hitap ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar bununla neyi kastettiğini anlıyorlardı. Biz anlamıyoruz ilk bakışta. Bunları öğrenince diyoruz ki demek ki bundan demiş. Yani Allah'ın senin elinde bir kişiyi hidayet etmesi senin binalara, arabalara sahip olmandan daha hayırlıdır demek gibidir. İmam Nebebi böyle söylüyor. Burada teşbih vardır diyor. Yani dünyevi şeyleri ahirettteki ecri, dünyevi şeyleri benzetiyor ki insanın fikri ne yapsın bunu algılayabilsin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir teşbihte bulunmuştur. İmam Nevemi rahimehullah. Bu babı burada tamamlıyoruz. Diğer bab, diğer bölüm, bap tefsirut tevhid ve şehadetu en la ilahe illallah. La ilahe illallah şahadeti ve tevhidin tefsiri. Şimdi geçen 3 bapta 3 bölümde zaten tevhidin bir mukaddimesi yapıldı. Şirk Tevhidin fazileti, günahları, e, günahlara kefaret olması, ondan sonra başka ne geçti? Şirkin iki çeşit olduğu, büyük ve küçük şirk oldu. buna dair şeyler hepsi geçen baplarda vardı. Neden böyle bir şey ihtiyaç duydu? Çünkü La İlahe kelimesi mücerred lafız bir kelime değildir. Yani La İlahe de git peygamber kes, La İlahe İllallah dedin ya Müslümansın. La İlahe İllallah da git puta tap, gene fark etmez yani. La İlahe dedin ya o İslam yaptı sana... 404 ile yapıştı. Bugün toplumun anladığı gibi la ilahe illallah ortaya çıktı. O yüzden kafalardaki bu batıl anlayışları, defet, anlayışları def etmek için ne yaptı? Tevhidin tefsiri diye bir bap açtı. Yani bunun manasını, içerisinde ne var? Derinliklerinde, şartlarında neler yatıyor? Bunları anlatmaya çalışacak inşallah. Öncelikle ilk getirdiği ayet burada, ''Ulayikellezîn <Sessizlik> yadûûnâ'' Yabtahıun ila Rabbihim vasıla te, ayihem akrabu, yarjūn rahmetehu, ve yaxafun adabuh. İnn adab Rabbik'e kana mahpuro. Allah ayet diyor ki, onlar ki öylelerine dua ediyorlar ki, o dua ettikleri Allah'tan korkar Allah'ın rahmetini dinlerler. Yani onların dua ettikleri aslında salih kişiler. O salihler ki Allah'tan korkarlar. Rablerine yaklaşmak için vesileler ararlar. Salih amel işlerler. İcmâ ile tefsiri budur. Vesileden kasıt budur. Salih amel işlerler. Allah'a yaklaşmaya çalışırlar. Onlar Allah'ı bırakıp onlara dua ediyorlar. Halbuki onlar bile Allah'a dua diyorlar. Diyor. Peki bu ayetin tefsirinde ilim ehli hadis kitaplarında neler rivayet etmişler? Evini Kesir Rahimullah diyor ki, وَهَذَا لَا خِلَفِّهِ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ وَذَكَرَهُ عَنْ اِدَّةُ مِنْ اَيْمَةِ الْتَفْسِرِ İmamlar arasında, şurada hiçbir şey yoktur diyor. İhtilaf yoktur. O da şudur. Bunların dua ettikleri kimlerdi? Salih insanlardı. Salih kullardı. Hatta bazı rivayetlerde şeylerden bahsediliyor. i̇bn Abbas'tan geliyor. i̇bn Abbas diyor ki, Kasıt meleklerdi, Üzeyirdi, İsa'ydı. Öyle değil mi? Hristiyanlar kime dua ediyorlar? İsa'ya dua ediyorlar Aleyhisselam ama İsa Aleyhisselam Allah'tan korkan, Allah'ın rahmetini dileyen, Allah'a yaklaşmaya çalışan biriydi, salih biriydi. Ama Hristiyanlar ne yaptılar? Kalktılar ona dua ettiler. Sonra Hristiyanlardan sonra bu ümmette insanlar kendilerine fayda ve zarar veremeyecek olan ölülere, salihler, evliyalar zannıyla onlara dua etmeye başladılar. Halbuki ölüler hiçbir şeye muktedir değildir. Hı. Ölüler bir şeye güç getiremezler. Tasarruf hakkına sahip değildirler. Onlar berzah alemi denen bir alemdedir. Peygamber sallallahu aleyhi bize böyle öğretmiş aleyhissalatu vesselam. Yani hiçbir şekilde ölüler bizim dualarımızı... Yani dua Arapça da'a çağırmak demek. Arapça da'a çağırmak demek. Duanın anlamı bu. Yani biz bir ölüye çağırdığımız... Şimdi biz dua derken ''Ya Rabbi şunu ver'' diyoruz, Allah'ı çağırıyoruz yani. ''Ya Rabbi şunu ver, bunu ver'' Allah'tan istiyoruz. Birinden de zararı defetmesini istediğimiz zaman bu ona dua oluyor. Ya ben bir tanesiyle konuştum, konuşmuştum. Adam bana diyor ki ya deprem olduğunda dedim ki yetiş ya şey dedim diyor. Bir tane şeyhi varmış. Yetiş ya şey dedim. O, o, ben o anda ondan yardım diledim. Dedim ne de, bu adam ölü değil mi? Ölü dedi. İşte falan yerde yatıyor türbesi var. Ya dedim o adam dedim kendine kayrı yok, kendini kurtarsın, Sana, seni nasıl gelip kurtaracak? Ben de deprem olduğunda dedim ki Ya Rabbi beni kurtar. Çünkü benim Rabbim Allah, sen de onu Rabb edinmişsin dedim. Hakikaten böyle. insanlar artık buna inanmaya başlamışlar. Zannediyorlar bu ayetleri okuduğunda sadece Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a duasıdır, meleklere duasıdır, meleklere ibadetidir sanki Hristiyanların. Yok. Bu ümmetten de insanlar ne yapmışlar? Kalkmışlar salihlere, velilere tapar, ibadet eder hale gelmişler. Halbuki onlar bırakın insanlara zarar ve fayda vermeyi kendi nefislerine zarar ve fayda kesinlikle ve kesinlikle veremezler. Şimdi burada önemli bir tanımın yapılması gerek. O da İslam nedir? İslam'ın tanımı bütün alimlerin icmal yaptığı tanım şudur. Huval istislamu lillahi İbadetin her çeşitini şimdi ben neden bu tanım yapıyorum onu izleyeceğim. İbadetin bütün çeşitlerini Allah Subhanahu ve teala teslim olarak Allah'a sarf etmektir. Allah'a teslim olarak ibadetin bütün çeşitlerini Allah'a sarf etmektir. Az önce dediğim şey ne? Dua değil mi? Bir ölüyü çağırması insana. Ya yani Allah Subhanahu ve Teala'yı da çağırabilir insan. Haşa bırakıp onu bir ölüyü de çağırabilir. Bu ibadetin bir çeşitli dua. Her kim bu ibadeti Allah'tan başkasına sarf ederse İslam'ın bu tanımını bozmuştur. Müslüman değildir. O yüzden önemli bu tanım. Yani İslam şirksiz bir şekilde ibadetin bütün çeşitlerini Allah Allah'a sarf etmektir. Ulemanın, alimlerin yanında. Evet. Aynı şekilde bu bölümde, bu bapta getirdiği başka bir önemli ve çok çok e, meselemizle alakalı olan bir ayet var. Ve bu ayetin numarasını inşallah unutmayın. Zuhru suresi 26 ve 27. ayet. Bu bölümde getirmiş. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاه۪يمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ İbrahim babasına ve kavmine dedi ki اِنَّن۪ي بَرَاءٌ mimma تَعْبُدُونَ اِلَّا لَّذ۪ي Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ancak beni yaratan Allah hariç. Şimdi bu ayeti tefsir ederken gerek İbni Kesir olsun, gerek Kurtubi olsun bütün müfessirler, tefsir alimleri hepsi demişler ki burada bir şey var apaçık bir şekilde. Ney var? İbrahim aleyhisselam kavminden beri olmuş. Kavmine berati ilan etmiş. Onlardan beri olduğunu, onlardan uzaklaştığını, aynı dinden olmadığını söylemişler. Şimdi İbni Kesir rahimallah bu ayeti tefsir ederken diyor ki İbrahim İmamul Hunafe Haniflerin imamı ve Kureşlerin kendisini ona nispet ettiği insan diyor. Yani peygamberin savaştığı Kureş'i müşrikler biz İbrahim'in dini üzereyiz diyorlardı. Yani o müşriklere hüccet İbrahim'in dini ile kaim olmuştu. Bugünkü müşriklere de hüccet Muhammed'in sallallahu aleyhi ve dini ile kaim olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile İsmail aleyhisselam arasında 10 nesil vardır. on 15 nesil. 10 veya 15 nesil. 10-15 nesil önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce İbrahim aleyhisselam'ın çocukları İsmail vardı. O da bir başka bir peygamber. Onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları dini birbirlerine miras bırakıyorlardı. Ama Amr ibn Luhay nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Allah ona lanet etsin ilk şirki ortaya atan oydu diyor. Şama gitti. Orada putları gördü. Bunlarla Allah'a yaklaştığını gördü Hristiyanları. Dedi ki biz, biz de bunları Mekke'ye götürelim, Kabe'ye koyalım. Orada biz de bunlarla Allah'a yaklaşalım dedi. Ondan sonra o putları Mekke'ye getirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor Amr ibn Luhay'ı cehennemde bağırsaklarını gezdiriyorken gördün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o kadar pis bir bidatı başlattı ya. Şerdin başlangıcı, kapısı. Ya yani öyle bir şeytan olmuş. Ve bu adam İbrahim'in dinini, tevhid dinini ilk tahrif eden kişi, ilk bozan kişi, tıpkı Muhammed sallallahu aleyhi ve dinini artık tabiinden sonra tahrif etmeye başladığı gibi bir takım zındıkları. İçine şirkleri, bidatları, hurafeleri soktukları gibi. Yani peygamberin bir dini vardı 1400 sene önce vahiy geldiğinde, içine ondan sonra şirkler karıştırıldı, küfürler karıştırıldı. Gerek Yahudilerin eliyle. İlk patlayan fitne Abdullah İbni Sebe'nin fitnesidir. Şialığı çıkartan keferedir. O da eski Yahudidir. Yahudi dönmesidir. Yahudilikten İslam'a girdiğini söylüyor. Hikaye yani ne İslam'ı. Adam Ali radıyallahu anh seni yakacağım dediği zaman Heh diyor işte bak ilahsın diyordum. Şimdi tam tasdiklendi çünkü ancak ilah ateşle azab eder diyor. Öyle bir kefere. Yani Ali radıyallahu anh yakmış bunun etbağını. Öldürmüş İbn-i Abbas duyuyor diyor ben olsaydım diyor yakmazdım öldürürdüm çünkü ateş azabı Allah'ın azabıdır diyor. Yani hani kafir de olsalar kılıç vurup öldürmektir onların haddi diyor i̇bn Ama Ali radıyallahu anh kuyular kazdırıp bunları ateşin içine attırmış yakmış yani. Kendine ibadet etmeye başladıktan sonra. Ve bu ilk fitneyi atan kefere de bu Yahudi dönmesi olan Abdullah İbni Sebe'dir yani. Şianın kurucusu o kafirdir. Evet, bu ayette dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri. şunu i̇bn Kesin'in sözünü açıklıyordum. Yani Mekkeli müşriklere İbrahim'in diniyle hüccet gitmişti. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelip benim babam nerede diye sorduğunda adam diyordu ki ''Ebi ve ebi kefinlar'' ''Benim babam da senin baban da ateştedir'' diyordu. Yani onlara din gitmemiş, din ulaşmamış, İbrahim onun nesil önceydi. Aman işte onlar bilmeyerek şirk koşmuşlar, böyle bahaneler söylemiyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim babam da senin babam da ateştedir. Bakın yani en basit filmler olsun, işte siyer kitapları olsun bakın Ebrehe Kabe'ye yürüdüğünde, babam ateştedir diyor ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve babası kim, atası kim, dedesi kim? Evet. Abdülmuttalip, Ebrehe Kabe'ye fillerle yürüdüğünde diyor ki ver bana koyunlarımı, develerimi, sürümü ver diyor. Diyor ki ne salak adamsın sen diyor, ben Kabe'yi yıkmaya gelmişim sen benden diyor koyunlarını, develerini istiyorsun. Diyor ki ben koyunların Rabbi'yim yani terbiye edicisi. Arapça'da Rabbet, Rab terbiye eden demek. Ben koyunların Rabbi'yim, Kabe'nin Rabbi ise Allah, o onu korur diyor. Ben kendi maliki olduğum şeylerin peşindeyim diyor. Peygamberin müşrik dediği Abdülmuttalip aleyhissalatu vesselam Allah'a inanıyor. Kabe'nin Rabbinin Allah olduğunu biliyor. Kabe'ye haç ediyor, sadaka veriyor, namaz kılıyor Oruç tutuyor. Müşrikler aşure orucu tutuyordular. Sahih Müslim'de hadis. Açın bakın. Ayşe radiyallahu anha diyor. Ne zaman ki Medine hicret ettik diyor. Baktık Yahudiler de oruç tutuyorlardı diyor aşura günü. Nebi İslam dedi ki eğer siz niye aşure orucu tutuyorsunuz? Çünkü dediler bugün de dediler Musa Firavun'dan kurtuldu. Allah Firavun'u askerleriyle beraber denizde boğdu. Nebi İslam dedi ki biz Musa'ya tabi olmaya sizden daha layığız. O zaman biz de tutacağız ama başına veya sonuna bir gün ekleyeceğiz, sırf size muhalefet olsun diye dedi. Yani bütün müşriklerin yanında da aşure günü neydi? Mübarek bir gündü. Neden? Onlar aslında kendilerini kime nispet ediyordular? İbrahim aleyhisselama nispet ediyordular. Biz de tevhid dinindeniz diyorlardı. Tıpkı bugünkü müşrik, Müslümanım diyen insanların yaptığı gibi. 50 tane şirki işliyorlar ama kendilerini kime nispet ediyorlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nispetiyorlar. Ha Mekke müşrikleri, ha bugünkü müşrikler. Aralarında hiçbir fark yok. Allah bize böyle izah etmiş. Delili de İbrahim Aleyhisselam bu sözüdür. Söylediğim 26 ve 27 Kur'an'daki ayetlerdir bu. Bak ne diyor? Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. İlle ancak biri hariç ona siz ibadet ediyorsunuz. ellevi fatarani beni yarattı. Yani müşrik kavim Allah'a da ibadet ediyorlardı. Allah'la beraber putları da vardı. Allah'la beraber yöneticileri de vardı. Allah Ahzab suresinde diyor ya Rabbena inna kubara'ana fa Rabbimiz biz yöneticilerimize, biz büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi senin hak yolundan saptırdılar. Ne dedi? Allah İkinize de iki kat azap vardır. Onlar dediler <gülüyor> Onlar ateşten iki kat azaplar var ya Rabbi. Onlar bizi saptırdılar dediler. Allah dedi ki iki ikinize de iki kat azap vardır. Niye bunlar böyle yaptılar? Çünkü yöneticilerine ve alimlerine itaat ettiler. Kafir oldular. Allah'ın haramına helal, helaline haram kılma noktasında. O yüzden İbrahim Aleyhisselam da beni yaratan Allah hariç sizin ibadet ettiğiniz o batıllar var ya Onlardan ben vereyim, onlarla benim işim olmaz. Beraatı zaten bütün derslerde müşriklerden beraati açıklıyoruz yani. Beraat onlara küfürük mü vermek, onların arkasına namaz kılmamak, kestiklerini yememek, selam alıp vermemek, kız nikahlamamak vesaire vesaire miras bırakıp miras almamak. Hepsi bunun üzerine terettüp ediyor. Beraat bu demektir çünkü İslam ıslahında. Gene şeyhın bu vapta getirdiği başka bir ayet Tövbe suresi 31. ayet konuyla alakalı olduğu için... Burada getirmiş. Siz bunu daha önce çok defa duydunuz. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum arabadan min dunillah ve'lmesih ibnu meryem. Onlar rahip ve hahamlarını ve İsa Mesih'i Allah'tan başka raptler edindiler. Değil mi? Ve me'muru illa li ya'budu ilahan vahide. Bir <gülüyor> İlah'a ibadetten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ سُبْحَانَهُ اَمَّا يُشْرِكُونَ Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Bakın meallerde yapılan en büyük hata bu ayeti tercüme ederken hahamlar ve rahipler diye çevirmektir. Hayır böyle değil. Ahber Arapça'da alime denir. Ahber Arapça'da alime denir. Ruhban da abid kişiye denir. Yani farkı ne? Birinin ilmi var, birinin ibadeti çok. Birinin ilmi var, ilmiyle amel etmiyor. Birinin ibadeti var ama cehalet üzere ibadet ediyor. Allah ikisini de kabul etmiyor. Ayetteki ince nokta aslında burasıdır. Peki nasıl bunu yaptılar? Bu ayeti en güzel kim tefsir ediyor? Hiç şüphesiz, çeksiz şüphesiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen, süneninde rivayet ettiği Hasan senetli olmasına rağmen Tefsir ehli arasında meşhur olan hadiste zikretti gibi. Adi ibn Hatem radıyallahu anhu daha Hristiyanken, çünkü bazı rivayetlerde Müslümanken geldi diyor. O rivayetler zayıf Hasan rivayetler, sahih senetli hadislerde rivayetlerde daha boynunda haçla Hristiyanlığın bir mezhebindeyken kendisi anlatıyor, tefsirlerde Beğabiye'nin tefsirini açıp bakarsanız bu rivayetleri rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Boynunda haçla Hristiyanken Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki o sırada da Nebi sallallahu Adi görünce, şimdi Adi, e, Adi ibn Hatem babası salih biri, çok salih biriymiş, Hristiyanmış, adam çok iyilik yaparmış, çok fakir yedirir, doyururmuş. Yani adam yetimini gözetirmiş, dulu gözetirmiş. sever biriymiş ama adam müşrikmiş yani. Adam şirk içerisinde. Adi çok salih biri oğlu da aynı babası gibi ve boynunda haçlı Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı yüce olduğu için peygamber sallallahu aleyhi ve yanına geliyor, oturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi sellem onu görünce bu ayeti okuyor. Tevbe Suresi 31. ayeti. O da diyor ki ya Resulallah biz onlara ibadet etmedik ki yani hangi Hristiyan bir tane avamı kalkıp kilisedeki papaza secde ediyor? Hangi işte Hristiyan kilisedeki papaza ruku ediyor? Hangi Hristiyan kilisedeki papaza sen ilahsın diyor? Hangi Yahudi avamı Havra'daki hahama sen ilahsın deyip namaz kılıp secde ediyor? Tabi ki hiçbiri değil. O yüzden Adi de anlamadı. Dedi Ya Resulallah Nasıl ibadet... Biz ibadet etmedik ki... Nasıl ibadet ettiler... Burada neyi kastediyor Allah... Nebi sallallahu aleyhi ve sellem... Tabi bunu açıklamadan önce... Utruh hazel min sen... Min unikike ya adi diyor... Şu putu boynundan bir at adi diyor... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Boynundaki put da hac... Onu çıkartıyor atıyor... Diyor ki siz onlar Allah'ın haramını helal... Helalini haram kıldıkları zaman... Onlara itaat etmediniz mi... Bu alimlere ve abitlere... Evet ya Resulallah deyince... Yetilke, işte bu ibadettir diyor Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sizin onlara ibadetinizdir. He, demek ki ibadet anlayışı bu toplumun anladığı gibi bir şey değil. İşte bu hadisten çıkartılan birçok sonuçlar... E, varılan nokta şurası ki... Demek ki itaat küfrü diye bir küfür var. Peki bunun boyutu ne? Şimdi babam bana parayı verdi... Dedi ki git oğlum bana içki al. Ben gittim içki aldım ona itaat ettim. Haramda itaat ettim diye ben babama ibadet mi ettim? Yoksa nerede ibadet oluyor? İtaatin kısımları var. Bu noktayı iyi ayırt edemezsek haricilik ve mürciyeliğin kapısı açılmış olur. Bütün ulema ittifakla diyorlar ki itaat masiyette ise masiyettir. Küfürde ise küfürdür. Ama masiyette bir kayıtla söylüyorlar. Eğer bu masiyeti helal veya haram görürse gene küfür olur. Ne demek istiyorum? Bir adam içki içerse, içki haramdır ben biliyorum derse kafir olur mu? Olmaz. Ama bir adam ne var kardeşim içki helaldir nereden çıkartıyorsunuz haramlığın der içerse kafir olur. Öyle değil mi? Bir adam da ben biliyorum sakal kesmek haramdır ama patron işte iş yerinde izin vermiyor. Ne yapayım Ekmet parası biliyorum fısk bu ama kesiyorum derse... Sadece günahkar olur ona ibadet etmiştir denmez. Ama bir adam kesiyor ya patron doğru söylüyor ne İslam'da böyle bir emir yok nereden çıkmış bu fazlarsa bu adam ona ibadet etmiştir kafir olmuştur. Yani itaat eğer şirk noktasında itaatse ise şirktir masiyet noktasında ise bu da masiyettir. Yoksa biz her itaati ibadete sokarsak Müslüman da günah işlerken şeytana itaat eder. O zaman her günah işlerinin kafir olması gerekir. Haşa böyle bir mezhepten, böyle bir görüşten Allah'a sığınırız. Demek ki masiyette itaat masiyet, şirkte itaat şirk. Allah'ın haramını helal, helalini haram yapmanın İslam ıslahındaki adı ne? Teşri yani şeriat koyma. Şeyh de burada bu ayeti getiriyor, şu Araf suresindeki ayet. اَمْ لَهُمْ شَرْعَوْ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يُعَذَنْ بِهِلْا بِهِ Onların Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara dinden şeriat yapacak ortakları mı vardır diyor Allah subhanehu teala. Bak onlara şeriat yapacak Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara şeriat yapacak ortakları mı vardır? Bugün vakıada yaşandığı gibi. Yani faizin Helal sayılması gibi, içkinin, keranelerin vergi alınması dahilinde helal yapılması gibi, meyhanelerin vergi alınması dahilinde helal yapılması vesaire vs. vesaire Attırın ne kadar attırabilirseniz. Yani Allah'ın şeriatı dururken insanlar kendi kafalarından şeriatlar yazmışlar. Bakın şeriat, ıslah da emirler bütünü demektir. Yani okuldaki din kitaplarında da geçer. Şeriat nedir, din nedir? İlahi kanunlar bütünüdür. İlahi kanunlar bütünüdür. Allah da kanun koyar. İnsanlar da böyle bir iddiada bazı kefereler bulunur, şeytanlar. Onlar da ilahlık vasfını kendilerine izafe etmiştirler. Çünkü kanun koymak ilahın vasfıdır. O yüzden şeyh Allah ona rahmet etsin. Bu bapta, bu bölümde bu Tevbe suresi 31. ayetini yaptı? Getirdi. Ve bu bölümde getirdiği son ayet hemen ardından hadisi de getirecek inşallah. Son ayette Bakara suresi 165. ayet. O da şu ayet. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'tan başka ortaklar edinirler de onları Allah'a sever gibi severler. Ama iman edenleri ise Allah'a olan sevgileri çok çok fazladır her şeyden ve herkesten diyor. Bu bakta bunu getirmesinin sebebi de şu. Şimdi ayette ne geçti? Ender, ortaklar geçti. Bakın insan la ilahe illallah dediğinde dört taifenin üzerine çizik atmıştır. Dört grubun üzerine çizik atmıştır. Kim? Bir ilahlık iddiasında bulunan kişilerin üzerine çizik atmıştır. İnsan da olsa, cin de olsa, ne olursa olsun ilahlık iddiasında olan herkes kafirdir. Bunun üzerine çizik atmayan adam da kafirdir. Yani çizikten kastım onu küfür üzere görmeyen insanda. Nasıl olur? Gaybı kim bilir? Allah. Biri gaybı bildiği iddiasında olursa uluhiyetin bir vasfını, bir sıfatını kendine izafe etmiştir. Sahte bir ilahlık iddiası vardır. La ilahe illallah deyince mümin bunun üzerine çizmiştir. İki, tevağid, tağutlardır. Onlar da Allah'tan başka ibadet edilen, bu, bu ibadete razı olan her şeyin genel adıdır. Azan her şeydir. Öyle değil mi? Bunları defalarca de, derslerde açıkladık. 3 endettir. Ortaklardır. Ne demek istiyoruz? Endett şu, ortaklar, insanı Allah'ın dininden alıkoyan mal, kadın, aşiret, topluluk, akraba, arkadaş, ne olursa olsun, Bunlar da ender ortaklardır. Bunların da üzerine birer çizik atıyoruz. Dördüncü taife ise Erbâbun. Az önce ayette geçti ya, alimler ve abitler. Allah'ın haramına helal helaline haram yapan. Erbe nedir? Men eftâke bi hak fa Hakkın muhalifine fetva veren ve sen itaat ettiğin her alim, o da nedir? Sahte bir rabdir. Eğer sen onu reddetmiyorsan, buna körü körüne tabi oluyorsan, La ilahe illallah'ını bozmuşsun demektir. La ilahe illallah deyince insan bu dört şeyi iptal eder, nefh eder. Bunları nefh etmeyen kişinin Allah subhanahu ve teala ahirette imanını kabul etmez. O yüzden Şeyh Rahimullah Allah ona rahmet etsin bu bakta bu Bakara suresi 165. ayeti getirdi ki insanlar çoğu ne yapıyorlar bu baktan imanlarını kaybediyorlar. Ve son olarak getirdiği naz da Kim la ilahe illallah derse e cennete mi girer? Yok. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Hadis, Müslim hadisi, sahih senetli bir hadis. Kim Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse, küfre izafe ederse, حَرْمَ مَالُهُ وَدَمُهُ Malı ve kanı haram olur ve hisâbu alallah yazdığı vecel. Hesabı Allah Subhanahu ve teala'ya kalmıştır. Hadis çok açık. Allah Subhanahu ve teala şartları belirlemiş Resulü'nün diliyle ney? مَنْ قَلَ لَا La ilahe illallah diyecek sonra da Allah'tan başka ibadet edilen her şey ne olursa olsun ister bir melek melek yani onlar haşa tağut kısmından olmaz çünkü onlar salih insanlar ne dedik kendini yapan ibadete razı olacak şimdi Hristiyanlar İsa'ya ibadet ediyorlar haşa tağut mu oldu İsa'lesem haşa o bu ibadetten razı değil. Ayet var ya Maide Suresi'nin son e, sayfasında ne diyor ya Rabbi ben aralarındayken gözetleyiciyim. ben aralarından gittikten sonra onlara ben emretmedim bana ibadet edin diye Allah'ın huzurunda İsa Aleyhisselam savunma yapıyor o yüzden tağut ismi almıyor işte buna benzer ibadet edilen her ne olursa olsun Amr İbn-i bir tağuttur çünkü şirki ilk gelmiştir Mekkeli müşrikler arasında az önce bahsettik ya onun işte üzerine çizmek, onu küfre izafe etmek de imanın gerekliliğidir. Bunu yerine getirme kişinin de ne malı ne kanı korunmuş değildir. Bu insan İslam'a giremez, Müslüman olamaz. Cennet bileti, cennetin anahtarı bu la ilahe illallah deyip Allah'tan başka ibadet edilenleri küfre izafe etmektir. Bakın inkar etmek değildir. Çünkü inkar fiili Arapçadır. Enkaredir aslı. Eğer inkar olsaydı Resulullah sallallahu <gülüyor> aleyhi ve yunkirüm e, men bide min duunillah derdi. İşte her kim Allah'tan başka ibadet edileni inkar ederse derdi. Hadiste böyle demiyor. وَكَفَرَ بِنَا يُعْبَدُ مِنْ Allah'tan başka ibadet edilenleri küfre izafe ederse. Yani bu adam Müslüman değildir. Bu küfür üzeredir, bu kafirdir, müşriktir demezse onun ne, kanı ve malı ne olmaz? haram olmaz, korunmuş olmaz. Haram korunması demek yani. Ya yani Eğer bunu yerine getirse kişi nedir? Kardeşimizdir. Onun malı ve kanı bize nedir? Haramdır. Hesabı ise Allah'a kalmıştır. Yani buradaki kasıt da nedir? Adamın kalbinde nifakı varsa, kalbinde küfrünü gizliyorsa korkusundan onu Allah bilir, biz bilmiyoruz. Ta ki ne yapana kadar? Ameliyle izhar edene kadar, ortaya çıkartana kadar. İnşallah haftaya diğer babla devam edeceğiz. Sözlerimizde güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanımdandır. Ve akhine davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke ve bihamdik. Eşhadu en la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbeyle. Şimdi sorusu varsa olan